Tamam bu benim Rabbi'm olamaz. Sizin iddia ettiğiniz bu, bu mu benim Rabbi? Tamam o demektir. Evet. Devam edin. Devam. Allah'ın isimleriyle isimlendirme yapılamayacağından kasıt, yapılamayacağından kasıt, başkasının onun isimleriyle adlandırılamacağı, adlandırılamayacağı değildir. Çünkü onunla yaratıklar arasında ortak olarak kullanılan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 Neden birisini ayırdın birisini ayırmadın? Şimdi Allah Kur'an'da Nebi Saslemi rahim diyor mesela, değil mi? Nebi Saslemi e, rahim olduğunu söylüyor. Hmm. E, rahim olduğunu söylüyor. Şimdi Allah da kendisine Kur'an'da rahimdir diyor. Bismillahirrahmanirrahim. E şimdi o zaman şöyle mi yapmamız lazım? Allah'ın rahim ismi yok veya Nebi Saslem'in rahim ismi olamaz? Ha? Bu küfür.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 Ya isimleri de bizim kabul edeceksin hepsini ya cehmiye gibi olacaksın ne isim var diyeceksin ne sıfatla özgün. Ya da isimleri kabul edeceksen sıfatları da kabul et. Ne farkı kaldı? Anladın mı? Burası çok önemli. Buna buna buna hiç, hiç birisi makul bir cevap veremiyor hiçbir fırka. Bu konuda evli sünnete mukabilen hiçbir fırka makul bir cevap veremeye veremez de. Akıl bunu iter, akıl almaz. İmkansız buna cevap vermek.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 ...böyle bir şeyin sadece zihinde varlığı düşünülebilir. Evet. Zihin dışında ise ancak... ...zihin dışında ise bunun hı. ancak cüz'i ve özel bir manası olur... ...ve bu da ismin izafe edildiği zata göre değişiklik arzı <gülüyor> <gülüyor> Elhamdülillah. Evet. Eğer bu isim... Burada duralım inşallah. Evet. Şimdi biz bu en son dersimizde şey... ...Kava Aydın Muslar dersimizde bu hı. hafta, bizim Abdül Kadir'le yaptığımız. Hı hı. Orada da bu olay geçti zihni bir şeydir. Kadrun muştarak. Kadrun muştarak zihinde ortak bir değer. Senin zihninde mevcut. Tamam mı? Bu, kadrun muştarak ne? Mesela hemen şunu uygulama olarak yapalım. Mesela cam açık, iki kişi yolda yürüyor sesli konuşuyor. Sesli konuşuyor. Dediği zaman, arkadaşına diyor ki, abi geçen yolda yürüyordum işte.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 olmaz neden? çünkü ben ona kendi elini gösterip budur dese olmaz neden? çünkü biz ona elim insanın elini mi tarif ettedim ben sorumda yoksa elimi tarif et dedim eli tarif ettim o bana neyi tarif etti? insan elini tarif etti hmm. ama o insan elini tarif etmemesi lazımdı çünkü el insan eliyle sınırlı değil hmm. ha bu el bu doğru ama benim sorumun tam karşılığı değil o çünkü neden birisi gelir der ki atın eli el değil mi? Yengeçin, ha, yengeçin eli el değil mi?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 istiva malum. Bak, İmam Malik de ne diyor zaten? Çok acayip bir şey. İstiva malum ne demek istiva malum? Bilinen. Şimdi keyfiyeti bundan bahsetmediği malum. Evet. değil Kadın mi? He. Bahsediyor. İstiva malumdan maksat yani istiva Arap dil edebiyatında maruf. ma'ruf bir şey. Evet. İstiva evet. ma'ruf. Kadrun muhtaraktan bahseder burada. Evet. İstiva malumdur yani.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 Yani bu mütevatir onların kitaplarında da var, bizim kitaplarda da var. Herkes kabul eder bunu. Şimdi yani bunda bir sorun yok. Senet olarak da bu sahil gelmiş ondan. evet. Ya, tamam inşallah. Tamam. Şimdi orayı hafif biraz geriye al, çok hafif. Ortak oluştun Ne? Evet. evet çünkü ortak olur. Çünkü ortak olur ancak ismin külli anlamında söz konusu. Külli yani zihnindeki evet, külli anlamında. Evet, söz konusu olur. Bak külli ne? Senin zihinde külli yani herkesi kapsar.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 Yani bu nedir? E, göz yok, kulak yok, daha da hani bak, burun yok, ağız da yok, hiçbir şey de yok. Ha, o der ki dağın başından kasıt, tamam dağın uç noktası kastediliyor. E, i̇nsanda da öyle zaten, insanın uç noktası baş kısmı olduğu için. Tamam mı? Yani e, el mesela, işte demin dediğim gibi insanın eli, karıncanın eli. Hani atın elinde parmak mesela?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 Tartışan bütün alimlerin görüşlerini söyleyeceğiz. Ne kadar alim varsa meşhur. Kabul eden, reddeden. Taksimata giden hepsinin delillerini söyleyip ee, ee, sonra raci olarak reddiye vereceğiz onlara. Ne kadar ama alim varsa istisnasız bak. Bu mecazda özel konuşmuş olarak. Hepsini sereceğiz. Uzun bir ders lazım. Ama kaba olarak şöyle anlatayım. Mecaz ne? Yani düşün ki bir lafız önce bir şey için konulmuş. Tamam mı? Bir şey için konulmuş. Sonra başka şeyler için de konulmuş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 O zaman hakikat mecaz olayı öldü. Hangisi hakikat, hangisi mecaz? O öldü bu olay. Evet. Anlatabiliyor musun? Şimdi bu adam, bu adam'a aynısını sorarız. Atın önce elim önce konuldu seni elin mi? Yani bu artık ne oldu? İhtimalli mi bu? İhtimalli. İhtimal geldi yani ikisinden birisi. İhtimal gelirse izace el ihtimal, batal el. ihtimal İst İhtimal olursa istedil Batılır mecaz diye bir şey olamaz. Evet. Tamam? Ki Araplar toplandı, birilerine bir isim koydu. Bu dil böyle mi konulur yoksa dil fıtrî midir? Fıtriyedir, kendi kendine hiç insanlar bilmeden bir anda bir şeyler, sesler çıkarıyorlar, bir anda bir şeylerle kendi kendine anlaşıyorlar hiç farkına varmadan. Fıtriy olduğu için o zaman nasıl fıtriy olduğu an mecaz olayı biter, ölür. Çünkü neden? Fıtriy ise bu hangisi fıtrattan önce konulmuş, hangi isimler ilk çıkmış, sonraları mecaz olmuş. Yok böyle bir şey. Ne tarihte ne naslarda. Bir kere Kur'an gelmeden önce Arapça vardı yani. Tamam mı? Mesela.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 Azimet. Hı hı. Tamam. Beş oldu. Bunların hepsi birbirine yakın mı? Evet. E, e, şey Lafız olarak bir e, aynı dereceği mı? Aynı değil. E, lafız olarak aynı değil. Evet. Lafız olarak evet. kudret. Ku, lafız olarak farklı. Mana olarak ne? Birbirine yakın. Evet. Aynı evet. değil. Eş anlamlı değil ama birbirine yakın. Allah ne yapıyor? Tutup bir tanesini benim kudretim gibi yoktur. Böyle nef Bütün şey. çeşitlerini ne yapıyor? Nef ediyor. Evet. Görüyor musun Allah Azze ve Celle? Yani diyor ki benim kuf'um yoktur.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 Güzel Türkiye'de. Fena değil. Ben mealeri çok seviyorum. Özellikle Elmallah Hamdi yazır. Subhanallah. O adam var ya Allahu Ekber. Yani nasıl bir alim Hem Allah Hamdi yazır. Subhanallah ben o adama hayranım ya. Allah, Allah razı olsun. Tamam Akidevi yazıları geç. Bu isim sıfat batıl ama subhanallah meali bak meali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 alimlere haşye ile korkar diyor. Bize hauf ile korkar diyor. Haşye ile kork, arasında fark var mesela. Baktığın zaman El-Usne tefsirlerinde bu kelime iki kelime arasındaki farkı görürsün. Elmalıya bak onda da görürsün. Ne güzel adam anlatmış ama. Yani tamam. Evet. Şimdi o yüzden burada ne diyoruz? Allah kendisinden niddi, kuf'u bunların hepsini ne yapmıştır? Nefiyetmiştir. Evet. Misli bak leyse şey un. Misli nefiyetti.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 Allah Azze ve Celle hakkında biz kıyas olayını kullanabilir miyiz? Kıyas-ı kullanamayız. Küfür. Kıyas-ı temsili kullanamayız. Küfür. Kıyas-ı kullanırız. Allah hakkında. Ne demek bunlar? Şimdi kıyas dediğimiz gibi üç kısımdır. Birincisi kıyas-ı şumur. Tek tek anlatalım. Kıyas-ı şumur nedir? Külli bir değer atıyorsun ortaya. Külli bir kaide koyuyorsun tabiri caizse. Tamam mı? O kaidenin altında ne kadar cüz girerse...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 Tamam, anladı parayı. Şeyde onun gibi oluyor? Ee, bu, hani bu var ya. Hani Allah işte hay yaşayan insanlar da onun o değerini ona veriyorlar ya. Allah ve sellem, Ondan dolayı bir e, Aslında onların biraz daha farklı. Onlarda Benzerlik, daha çok hulul var. Falan, yani e, aslında yakındır çünkü e, cüzler ne küllün küllü oluşturur yani, he, tamam mı? E, orada. Ha, evet. Şimdi dediğimiz gibi bu kıyası şumul olayı.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 Diyorlar ki işte bu kaydaya göre biz bakarız. Bir şey konuşuyorsa nedir? Mahluktur. Kayda söylediler ya. O zaman Allah da konuşursa mahluk olur. O zaman Allah konuşan. Bak hemen ithal ettiler. Görüyor musun? Batıl. İşte diyoruz ki bu tip kıyaslar kıyası şu mu Allah da kullanamaz Tamam mı? kullanamaz ee, Bu batıldır. Çünkü neden? Allah Azze ve Celle e, çünkü neden?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 E, bu da Allah hakkında kullanılmaz. Neden? Çünkü Allah'ın bir benzeri mi var ki illette? birleşsin. Bu zaten batıl. Bunu hiç, bunu yani hiç ee, konuşmaya bile gerek yok. Tamam? Kıyaslı temsil, benzetme kıyası zaten leys kemisli hiç şey diyor. Al bak, temsil misil. Tamam? Evet. Kıyaslı temsil, ayette de misil geçiyor zaten. Onun misli yoktur. Bu batıl zaten. Bunu hiç konuşmaya gerek yok. Bunu ta ilk derslerimizden beri anlatıyoruz. Allah'ın bir benzeri yok. İki, üç işte kıyaslı evla.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 ancak bunu kaydı olarak birazdan gelecek, birazdan gelecek. E, Halil Herras söyleyecek onu kaydı olarak ama e, şöyle bir ıslah yapıyorlar. Diyor ki, kullu kemalin, yani ıslahi manası, Kıyas-ı Evla'nın manası. Diyorlar ki, kullu kemalin sebe lil mahluki fel haliku evlâ bihi fe kullu naksin tenezzehu anhu mahluku fe tenezzehu anhu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 Kötü bir şeyden e, naks oluyorsam, Allah da bundan naks olmaktan daha evladır. Yani diyelim ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam zalim mi? Değil. O zaman Allah'ın zalim olmaması hayli haylidir. Zıtına bak, Nebi Aleyhisselatü Vesselam zalim değilse nedir? Adildir. Allah'ın adil olması hayli haylidir. Evet. Tamam Hayli haylidir. Ha. E, buna benzer. Kıyasül evler bu. Sadece bunu kullanabiliriz Allah hakkında. Tamam Evet. Şimdi e, benim elimde bir tane kitap e, var. Ben oradan bu konu hakkında okumak isterim. Kitap ne? Kitap El-Kavaidül Kulliye Lil-esma-i Vesifat İndes Selef. Selefin e, indinde al, e, isim sıfatlar hakkındaki e, külli kaideler adında bir kitap. Bunu yazan e, Buraykan diye birisi. Buraykan e, bizim alimlerimizdendir. Demmam'da yaşıyor kendisi kendisi Suud'da yaşıyor Denman bölgesinde. De ee, selef'in indinde e, isim ve sıfatlar hakkında külli kaideler. El kavaidül külliyye lil esma'i ve sıfat indes selef. Bunu Brekan bunu çıkaran yayınevi Dar İbnül Kayyim. İbnül Kayyim yayınevi Suud'daki ve Dar İbnü Affan. Dar İbnü Affan İbnül Kayyim zaten beraber çalışırlar Suud'da. Güzel yayınevidir yani maşallah. Kitapları güzeldir, kalitelidir. Hem kitap cilt, yaprak, hat olarak hem de şey olarak yani mevzular olarak ne? Bureykan. Hı hı. El Bureykan. Tabi uzun ismini istiyorsan El Doktor İbrahim İbni Muhammed İbni Abdullah El Bureykan. Doktor bu. Akide'de. Yani doktor Allah'u alem Akide'de olacak. Yani. Fıkıhta da olabilir de Akide'de olacak benim bildiğim kadarıyla. Tamam. Bu konu hakkında ee, okumak istiyorum. Şimdi kıyasu temsili temsil memsil onları geç. Onları anlattık. Kıyasul evla hakkında biraz bahsediyor. Diyor ki: Kıyasul evla şudur. Ve huwa enna kullu kemalin mumkinin. Mümkün mümkün olan her türlü kemal. La naksa fihi bi vechen el vecuh. Yani hiçbir yönden bir eksikliği, bir nakıslığı olmayan bir kemal düşün diyor. Tamam mı? İttasafa bihil mahluk. Mahlukta bu sıfat var.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 Çünkü Allah ne diyor? Velillahi'l meselü aleyh en güzel meseller Allahındır. Ve kullu naksin ediyor. Ve hangi eksiklik olursa olsun. Tenezzehu tenezzehu anhu'l mahluku. Mahluk ondan eee tenzih olmuşsa, fel haliku evla bi't tenezzeh. O zaman Allah azze ve celle'nin bundan tenzih olması hayli haylidir. Yani zıttı da böyle. Tamam mı? Bi't tenezzehi anhu. Fehaza kıyasun tamam mı? Ala isbatı sıfat kemal ve celal. O zaman bu kıyas ne üzerine mebnidir? Yani ne üzerine mebnidir? Kemal ve celal olan sıfatları ispat etme adına mebni olmak zorunda bu kıyas. Tamam mı? Yoksa böyle bizim fıkıhtaki anladığımız o manada kıyas değil. İşte bu buna benziyor buna o manada değil. Tamam mı? Hayli hayli olma o kıyası dediğimiz. tamam mı? İz çünkü diyor ki iz mueddahu en Allahu evla bi sıfat kemal min Ayberdihil mabub bin. Çünkü bu mabub olan yani yönetilen, düzenlenen, tedbir edilen bu kullardan Allah Azze ve Celle'nin sıfatları daha kemaldır. Wa huwa la yahruju anil aslil awwal. Bu da ilk asıldan çıkmaz. Min usulul mezhebi selsefi, selsef mezhebinin usulünün dışına. Wa min ma yadul ala sahha istigmalhi. Yani bu kıyası kullanmaya kullanmanın sıhhatine delalet eden birkaç şey söyleyeceğiz diyor. Diyor ki vel amelu bihi min Birçok yönden bunu söyleyebiliriz. Neden? Ahaduha. Birincisi. Ennel khaliqel mevcut. ennel khaliqel mawjudel vacibe bizatihi el kadimeti ekmelu minel mahluqel qabil lil ademi muhdesi Diyor ki Yaratı, yaratan yaratan olan ve zatıyla varlığı zorunlu olan ve zatının bir başlangıcı olmayan zatı kadim olan bir başlangıcı olmayan her zaman yaratılandan tamam mı? yaratılandan ve e ve yönetilenden daha üstün alır Yaratan bir başlangıcı olmayan her zaman yaratılandan ve yoktan var olandan ne olur? Dahirsin olur. Bir kere bu bunu ortaya koyu bu bir iki. Enne kullu Kemalin fil mahluk fa inna istifada min rabbihi ve haliqihi. F eza kana huwa mubdi'an lil kemal ve halikan كَانَ مِنَ الْمَعْلُومُ بِالْاِطْرَارِ اَنَّ مُعْطَى الْكَمَالِ وَخَالِقِهِ وَمُبْدِعِهِ اَوْلَا بِأَنْ يَكُونَ مُتَّصِفًا بِهِ مِنَ الْمُسْتَف۪يدِ الْمُبْدَعِ الْمُعْطَى Diyor ki, e, bu kendisinde kemal olan mahluk var ya, bu kemaliyetini kimden istifade etti, kimden aldı? Onu yaratandan. Değil mi? Ve o kemalı kendisinde başlatandan aldı. Kim o yani? Allah Azze ve Celle.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 böyle de bak bu da ikinci yönü üçüncü yönü. Anhu lo ara anil kemalı lizi vahbehu lıqirhi lı lazım an ykun al marbub akmalu min min O yüzden e, eğer yarat yani kemali veren kemali lo anhu ara an al kemal lizi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 ve veren kendisinde yoksa otomatikmen e, ne olur bu ve, veren kişi daha aciz olacak. Çünkü neden verdim bitti olay artık. Sen tamam mı? Böyle de olamaz. Bak bütün bu yönlere baktığımız zaman bu zaten ortada. Sonra yine diyor ki en de şey la yu'tihi ve inel uculu tarfuz tarfuz bi fitratihi iqta'al kemal mimmen la kemaleh. Aynı şekilde ben sana kemal veriyorsam ve bende kemal yoksa ve kemal vereceksen ben sana ve bende kemaliyet yoksa ben sana verebilir miyim? Veremem. Çünkü e, bütün akıllı insanın bildiği şeydir. Bu Ney? Kendisinde kemal olmayan başka tarafa kemal veremez. İşte bu dört yönden, bak nasıl yaklaşmış Şeyh Buraykan. Çok güzel değil mi? Bu dört yönden olaya bak, otomatikman Kıyas-ül Evla olayı ortada zaten. İmkansız olur Allah hakkında bunun kullanılmaması. Tamam mı? O yüzden tekrarlıyoruz. Kıyas-ül Evla Hayli hayli olayı. Yani sen görüyorsan Allah hayli hayli görüyor. Hem buna Kur'an nasıl demin ki Kur'an nasıl buna delalet ediyor. Hem de hem de buna e, İbrahim Aleyhisselam'ın sözü bile delalet ediyor. Ey babacım niçin sen görmeyen ve duymayan birisine tapıyorsun? Tamam? Yani o senden bile aciz yani. Tamam. Allah gören duyan. Yani Allah ondan çok daha hayli hayli evla. Tamam? Kıyaslanmaz bile yani temsil. Şu hiç gönde. Tamam? O yüzden bu kıyasladırlar bizim aldığımız kıyas değil tamam mı? Bu farklı bir şey.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 İnsanların akıllarını karıştırırlar çeşitli şüphelerle. E sen onların şüphelerini bilmen için, onların kullandığı cümlelerin ne manaya geldiğini bilmen için o ke mantık kelimelerini bilmen lazım ki onların kitaplarını anlayıp cevap verebilirsin. Mesela bir insan e, mantık ibarelerine hakim olmazsa, mesela i̇bn Teymiye'nin der o tarıda aklı veren aklı nasıl anlayacak? İbn-i Teymiye onlara cevap veriyor. Tamam i̇bn Teymiye onlara cevap veriyor. Mantık silahları var şimdi, Tamam Ha, Ancak bu şartla okuyabilirsin anlamak için. Mı? Yoksa akşerde zaten anlayamazsın İbn Teymiyen'in birçok kitabını. Ee, çünkü Arapça bilmek yetmez yani. Beni mesela hocam vardı. 40 senedir Arapça okuyor. 40 senedir Arapça okuyor. Ve ona mesela e, çok şahit oldum. Bazı metinler mesela açıyorduk mesela. ilmi mevzular ilmi isim, farshu bu. Arapçada alim yani neredeyse sanki. Ama anlayamıyordu. Anlayamıyordu.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 ve bazı şüpheleri sen def etmek adına. Tamam mı? Bazı şüpheleri def etmek adına bunu öğrenirsin. Mesela şairin dediği gibi ne diyordu şair? Mesela mantık ilminde diyor ki e, enneve, Salah harrama قال قوم ينبغي أن يعلم القولة المشهورة الصحيحة. Şimdi ala hal mantık e, süllem mantığı var, tamam mı? Bu mantıkta ilk okutulan metindir. Süllem mantığı var. Ben süllen mantığını okudum şeyde. Cezaylı bu Kadın Yeninde baştan sonra. E, şey var şimdi süllen mantı böyle yine beyt şeklinde. Hani biz Beykuniye'yi okuyoruz ya beyt şeklinde. O da beyt. Mukaddimesinde mantığı, mantığın mantığını anlatırken şey diyor işte. Diyor ki e, tabii unuttum beytlerin çoğunu ezber olarak. En ve vebnu salah veya vebnu salah ve nebevi harrama. i̇bn Salah ve nebevi haram etmiştir diyor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 Haramlık bakımından hükmün illetini teşkil eden sarhoşluk vermek şeklindeki ortak özellikleri dolayısıyla sarhoşluk veren diğer içkilerin şaraba katılması onun hükmünde değerlendirilmesi gibi. Ya bak, ailemlerin de kıyas bu. Biz onu anlatmıştık ya evet. Kıyas bu yani. Evet. Tam. Sarhoş eden bir illetin bulunması. Mesela. Bu, evet. bu zaten Allah hakkında mümkün değil bu kıyası kullanmak. Temsil kıyası. Onu evet. anlattık. Evet.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 başkaları ile birlikte birlikte bu küllî olanın kapsamı içerisinde olması suretiyle yapılır. Evet, Allah hangi cizre girecek bir kapsamın altına? Evet. Bu batıl. Evet. Bu kıyasın esası ise küllün kapsamı içerisinde bulunan birbirlerinin birbirlerine eşit olması esasına dayanır. dayalıdır. Evet. Bundan o yüzden dolayı biz böyle ne diyoruz? Siz mantık olaya baksanız işin içinden çıkamazsınız. Evet. O yüzden bırakın bu türlü mantık şeyleri. Teslim olun naslara. Tamam? Evet. Bundan dolayı küllî olan hakkında verilen hüküm bunların her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 Yastığında bilmesi imkanı var mı? Yok, imkansız. Evet. Şimdi böyle bir iki varlık. Yılmazla Yılmazın yanındaki ne? Yastık. Evet. Elbette ki birincisi, yani ben, yani Yılmaz. Daha heh, yastıktan daha mükemmel olur. Neden? Yastıkta ilim yok. Yok. Evet. Tamam. Veya yastık konuşmaz, veya yastık görmez. Yılmaz ama konuşur, Yılmaz görür. Evet. Tamam. Yılmaz bir ağır taşıyabilir, yastık taşıyamaz. Mesela. Hepsi. Evet. İşte böyle bir sıfatın varlığı Kemal.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 çok acayip şeyler gelecek subhanallah. Ayet-el Kürsi vesaire, İhlas Suresi, bunların içindeki sıfatlar, istiva, misdiva. Bunlar çok güzel olacak inşallah. Ve Allahu Alim. Ve sallallahu ala nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecme.